Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Baba, Engin Yüksel, Adam Üç, Gürkan Demir, Ali Kemal Belviranlı, Sedat Yılmaz. 24. Bölüm Gerçekten bu son görüşmeniz ne oldu? 1960 senesinin Şubat ayıydı. O günlerde telefon yok. Doktor Ali Kemal Bey'den telgraf geliyor. Baş sağlığı diliyor. Arkadan mektup da yazmış. O hafta o da geldi. Cenaze merasiminin resimlerini göndermiş. Cenaze pek kalabalıkmış. Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey mektubunda diyordu ki: Muhterem Ailemiz, acımız büyük. Amcanızı Hocamızı kaybettik. Manasıyla, irfanıyla, irşadıyla Konyayı, bütün Konyalıyı doyuran, dolduran, taşıran bir büyük varlık aramızdan kayboldu. Fakat Konya ikinci bir Mevlana kazandı. Bir gün gelecek, Mevlana Hazretlerinin kabrin nasıl ziyaret edilir, rahmetle anılırsa, aynı şekilde amcanız da anılacak. Mezar taşı için benden şiir istediler. Bendenizde şu şiiri yazıp gönderdim. Deruni bir visal aşkıyla gel zair bu dergaha. Büyük Arif bu yerden nur olup yükseldi Allah'a. Ölümsüz yadı Bakidir. Yaşar her an gönüllerde. Mübarek tatlı siması gülümser sanki her yerde. Gönüller fetheden ulvi mücahit burada metfundur. İlahi bir tecellinin temaşasıyla memnundur. Bekabillah'a ermiş, Hudbirabbani ve İzzade Bütün enbare müstarak Kesafetlerden azade Mezar taşının bir yüzüne bu yazıldı Öbür yüzü içinde şu mısralar hakkı olundu Candan ve cihandan geçerek affına geldim Hasret dolu ruhumla huzurunda eğildim Gufranını, rıdvanını Rabbim, kerem eyle, şadet beni, bil cümle ziyaretçimle. Candan geçen aşıkların ancak seni ister, lütfunla nazar kıl bize, didarını göster. Gelelim hicret meselesine. Hicret ateşten bir gömlek. İnsanın yerini, yurdunu, yakınlarını, dostlarını, malını, mülkünü bırakması zor iş. Evet, gerçekten zor. Fahri Efendi'nin teşvikleri cesaretlendirmişti bizi. Sonra Zeynel Abidin Efendi'nin Medine'de bulunması bir kalp kuvveti olmuştu tabii. Vanlı Murat Hoca'nın konuşmaları ise bizi harekete geçirdi. 1939 yılının Eylül ayıydı galiba. Evet, Eylül ayıydı. Konya'dan temelli ayrıldık. Adana ve Şam yoluyla gidecektik. İstasyondaki uğurlama merasimi bir hadise oldu. Bütün sevdiklerimiz, dostlar, tanıdıklar teşhi için gelmişlerdi. O günün şartlarında böyle bir yolculuk hakikaten çok mühimdi. Ülkeler aşırı bir gurbete temelli gidiyorduk. Çok kimse artık ahirette görüşürüz kanaatindeydi. Babanız için öyle oldu ama. Galiba bir daha Konya'yı göremedi. Göremedi. Ben de ancak 16 sene sonra gelebildim. O ayrılış gününü hatırlayanlar fakire daha sonra şöyle söylemişlerdi. Yahu o gün herkes ağladı da sen ağlamadın. Gerçekten ağlamadınız mı? O gün her nedense üzerimde ilahi bir memnunluk hali, bir sevinç vardı. Bu hicret benim için hayırlı olacaktı. İlim kapıları sonuna kadar açılacaktı. O yüzden olacak seviniyordum ben, ağlamıyordum. Yolculuk sırasında zorluklarla karşılaştınız mı? Döviz almak için İzmir'e gittiğimizde Alman ordusu Varşova'ya girmişti. 15 Eylül 1939... Radyo bu haberi veriyordu. Adana'ya geldik, Fransızlardan vize alamadık. Hadi ver elini İstanbul. İstanbul'dan Mısır ve Suudi Arabistan vizelerini alabildik. O sırada amcam da bizimle gelecekti ama ona nasip olmadı. İstanbul'dan nereye gittiniz? Efendim, bir gün bir gece İstanbul'da kaldık. İstanbul'u ilk görüyordum. Hayallerimin şehriydi İstanbul'da. Yeni cami yakınlarında bir lokantada yemek yemiştik. Sirkeci de bir otelde kaldık. O gece yatsı namazını kıldığımız yeni camide baş imam Pazarlı Hafız Nuri Efendi'nin okuyuşunu hiç unutamam. İstanbul tarzımı okuyordu. Senelerdir İstanbul'u düşünür hasretini çekerdim. Nuri Efendi'nin gerek namazdaki okuyuşu, gerekse mihrabiyesi bütün yorgunluğumu sildi. İstanbul'u bir kere daha sevdim. Oysaki siz başka bir diyara gidiyordunuz. Ertesi gün İstanbul'u gezdik. Fatih'e gittik. Fatih'in türbesini ziyaret etmek istedik. Türbe tozlu, bakımsız, kapısı kapalı, zincir vurulup üstüne kilit asılmış berbat bir haldeydi. O zamanlar öyleymiş. Bu manzara babamı çok ağlatmıştı. Şöyle diyordu. <Gülüyor> ya Zincir suçlulara, canilere vurulur Acaba Fatih'in suçu nedir? İstanbul gibi bir beldeyi alıp evladına, ahfadına, çocuklarına, torunlarına hediye eden zatın türbesi neden kapanır? Neden kapısına zincir vurulur? Ziyaret edilmesi neden yasaklanır? Acaba böyle bir felaket hangi milletin başına gelmiştir? <Gülüyor> o günün ve babamın o halinin izleri bende senelerce devam etti Daha sonra yazdığım Fatih'in türbesinde ve ağlayan Ayasofya şiirleri hep bu etkilenmenin eserleridir O gün Ayasofya'yı da ziyaret ettiniz mi ki? Otelimize dönerken Ayasofya'nın önünden geçtik. Babam orada da ağladı. Ayasofya. Ah Ayasofya. Ne günlere, ne gecelere şahitsin sen. Baki gelsin de görsün. Nakus yerlerinde okuttuğun ezanları demiş. Bakalım ezan kalmış mı? <gülüyor> İstanbul'dan Romanya'ya ait Bükreş isimli vapurla hareket ettik. Yunanistan'ın Pire Limanı'na uğradık. İskenderiye'de indik. İskenderiye'den Kahire'ye trenle seyahat ettik. Eserde talebe olan ve Türk revakında kalan Mustafa Ruyun Bey'e uğradık. Siz Kahire'de kalmadınız mı? Kahire'den yine trenle Süveyş'e geldik ve Taalludi isimli bir vapurla ciddeye hareket ettik. Mikat mahaline gelince bir anons yapıldı. Mekke'yi mükerremeye gidenler ihrama girsinler. Mekke'yi mükerremeye gidenler ihrama girsinler. Şu an Mikat mahallindeyiz. Ailecek ihramlarımıza büründük. Hazırlandık. Bir müddet daha de denizde yol aldıktan sonra... ...cidde göründü. Bir anons daha yapıldı. Arameyn'in eşi olan Cidde şehrine geldiniz. Havva anamızın burada yattığı rivayet oldu. Cidde Mekke-i Mükerreme'ye 75, Medine-i Münevveriye'ye 500 kilometredir. Cidde görününce babam geminin güvertesinde namaza durdu. Secdeye gittiği zaman sarsıla sarsıla bir ağlaması vardır ki hayalimden silinmez bir manzaradır. Hicret sırasında babanız kaç yaşındaydı? 50 yaşını geçmişti. Mukaddes beldelere ilk defa geliyordu. Türkiye'de hac ve umre yasak edildiğinden, buralarla bağlantı bir oranda kopmuştu. 1947 yılına kadar kimse Türkiye'den hacca gidemedi. Türkiye her şeyiyle İslam dünyasından koparılmak istenmiş. O dönemde koparılmıştı. Yazısı, tarihi, maziyi, takvimi, kıyafeti, kanunu, cuması ve ezanıyla Türk, diğer Müslüman kardeşlerinden koparılmıştı. Türk'ün Müslüman ecdadı kötülenirken, Müslüman olmayanlar göklere çıkarılıyordu. Babanızın hassasiyeti biraz bundan galiba. Babam sarsıla sarsıla ağlıyordu. Ciddeye gelmiştik. Fakat... Şap yüzünden gemi sahile yanaşamıyordu. Bütün kıyı tuz kaplıydı. Kıyıya fazla yaklaşan gemiler şapa oturuyordu. <gülüyor> şapa oturmak tabiri buradan gelmiş demek. <gülüyor> evet. Bu yüzden vapurumuz beş kilometre kadar açıkta demirledi. Yelkenli kayıklar gelerek yolcuları alıyordu. Biz de öyle bir kayıkla sahile çıktık. Kızıldeniz'in bir adı da Şap denizi galiba. Evet, Şap denizi. Kral Faysal zamanında temizlenmiş. Cidde limanı yapılırken kıyıdaki tuz tabakaları kırılmış, kaldırılmış. Bazı yerlerde ise hala o eski şap tabakaları mevcut. Peki vakit hangi vakitte hatırlıyor musunuz? Akşamdan önceydi. Akşam ve yatsı namazlarımızı delilimizin Cidde'deki evinde kıldık. Alt katta oturuluyor, pencerelerde cam yok. Tahta kapaklar var. İcap ederse kapatılıyor. Ciddede ilk gece. Kendinizi nasıl hissettiniz? Hafif bir şeyler yedik, yattık. Fakat dehşetli bir sivrisinek hücumuna maruz kaldık. Valide de çok tedbirli bir kadındı. Konya'da Zeynel Abidin Efendinin kızı Behiye Hanım, kendisine bu sivrisinek işini söyleyince cibinlik dikip hazırlamış. ...sivrisineklerle ne yapacağız? Hiç rahat vermiyorlar ki. Hafız Ali, yavrum... ...büyük bavulda cibinlik olacak. Bavuldan çıkarıver de kuralım. Ciddi mi söylüyorsun? Hmm, bir hiyanım söylemişti. Ben de tedbir olarak bir cibinlik dikip yanımıza almıştım. Bakıver de kuralım Hadi. Cibinliği biz kurduk. Annem biraz rahatsızlanmıştı. Vapurda terlemiş, üşütmüştü galiba. Karnına müthiş bir sancı giriyor, istifra ediyordu. Valide kaç yaşlarındaydı? 35 yaşlarındaydı. Biz cibinliği kurduk, sivrisineklerden sineklerden kurtulduk. Ama hava sıcak ve rutubetli. Hepimiz cibinliğin altına girince hava çok bunaltıcı oldu. ...valideyle biraderler uyudular. Babanızla siz ne yaptınız? Valide durmadan kustuğu için... ...halsiz düşmüştü. Sayıklıyordu. Ah, Allah, ...Beytullah... ...Muhammed Mustafa'nın ravzasını göreyim de... ...öyle öleyim. Ah, ben galiba... ...gidiyorum... ...Beytullah ve Ravza'yı görseydim. Size Allah'a emanet ediyorum. Korkmayın. Allah var. Allah sizi zayi etmeyecektir. Hay Allah. Ne yapsak acaba? Ateşi de pek yüksek galiba. Sayıkladığına göre. Biraz dinlenirse belki açılır baba. Uyuyorlar. Bırakalım uyuyup dinlensinler. Benimle... Dışarı gelmek ister misin? İsterim. Nereye gideceğiz? Buradan uzaklaşamayız. Arada sırada gelir, anneni kontrol ederiz. Dışarı, caddeye çıkalım. Seslere bakılırsa birçok insan dışarıda, sokaklarda. Yüksekçe bir yer bulduk. Seccademizi serdik, oturduk. Annenizin hastalığı... ...beni düşündürüyor oğlum. Buranın havası ona yaramazsa... ...ne yaparız biz? Öyle bir şey olabilir mi? Kaderde ne var bilinmez oğlum. Emir Allah'ın. Annem ölecek mi yani? Oğlum, Ali'yim, yavrum... ...anneni kaydetmek kaderde varsa... ...bilmiyorum. Eğer öyleyse... ...Allah bizi bırakmaz yavrum. Gideceğimiz yer Mekke-i Hazreti İbrahim'in... Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ı yalnız bıraktığı yer. Anneni kaybetmek mukadderse... ...biz elhamdülillah dört erkeğiyiz. Yine de annemsiz olmaz baba. Ya da çok zor olur. Bilemiyorum. Hacer annemiz ne demişti? Eğer bizi burada bırakmanı Allah emrettiyse git. Allah bizi bırakmaz dememiş miydi? İstelik onların gününde... ...ne yiyecek, içecek... ...ne de barınacak bir kulübe var. Oysa şimdi... ...Mekke'yi mükerreme koca bir şehir. Hazreti Hacer annemizle... ...oğlu İsmail'i zayi etmeyen Allah... ...bizi de zayi etmez. <Gülüyor> Ali'm, ...yavrum, oğlum... ...ağlıyor musun sen? kurbet <Gülüyor> hey, var... Karanlık var, yorgun ve uykusuzum. Nereye gideceğimiz belli değil. Gencim, yaşım 17-18. Ağlamaya başladım. Ağlamam babama dokundu. Hazreti İbrahim'in duası olan şu ayetleri okudu. 24. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç. Productions.